Ali İmran suresi Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i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 İşaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an sabah akşam tesbih et. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni ter temiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rüku edenlerle beraber rüku et demişlerdi.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 helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi, Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra, Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz, İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller makami ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki ey kitap ehli Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz? De ki ey kitap ehli gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek, inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, ve Allah'ın Resulü de,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 Doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden Ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra Parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır. Bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere, hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça, kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkâr ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların Kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. İnkar edenlerin ne malları ne evlatları, onlara Allah'a karşı bir yarar sağlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu,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 Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Onlar ise bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir. Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, Onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır. Hani sen müminleri Uhud'da savaş mevzilerine yerleştirmek için sabah erken ailenden evinden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Andolsun siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere Rabbinizin indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet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 Allah katındadır. Bir de Allah bunu, inkar edenlerden bir kısmını helak etsin, veya perişan etsin de, umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah ya tövbelerini kabul edip onları affeder, ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder. Göklerdeki her şey, ve yerdeki her şey Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki, size merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler. Ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma, ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki, Orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama,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 Allah, içinizden cihad edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun, siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gördünüz. Ama bakıp duruyorsunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm, belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da, bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız, sizi gerisin geriye küfre çevirirler de, büsbütün hüsrana uğrarsınız. Hayır, yalnız Allah yardımcınızdır. O yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir.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 Bundan dolayı Allah size keder üstüne keder verdi ki bu durumlara alışasınız ve daha sonra elinizden gidene ve başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da, kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye zanlı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar. Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok diyorlardı. De ki bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki Evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar, mutlaka yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir. İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları,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 ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti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 Hiçbir peygamberin emanete hiyanet etmesi düşünülemez. Kim hiyanet ederse kıyamet günü hiyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O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 daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğimiz bir musibet, Uhud'da sizin başınıza geldiğinde, bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki, o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet, Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla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 Onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bundan dolayı Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın. Eğer mümin iseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alanlar,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 Allah'ın kendilerine lutfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah,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 Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer azmi gerektiren işlerdendir. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden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 Onlar için elem dolu bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken... Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, Bunu boş yere yaratmadın, Seni eksikliklerden uzak tutarız, Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, Sen kimi cehennem ateşine sokarsan, Onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, Biz,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 Rableri ona şu karşılığı verdi. Ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de and olsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası.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 Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.